1237, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, yatsı namazını gece yarısına kadar bekleyenlere müjde vermesi, evet, Hazreti Peygamber bir gece yatsı namazını gecenin bir bölümüne kadar tehir etti, sonra namazı kıldırdı ve ashabına dönerek, halk namazı kılıp uykuya daldı, siz ise namazı beklediğinizden beri namaz içindesiniz, buyurdu.